mali vesaire bu türlü ibadetlerin hepsine örnek vermişti. Sonra e, Rahimullah şöyle devam etmişti. Ve minhu dua vel Bu ibadet çeşitlerinden şunlar vardır. Dua, khauf, korku bunu anlattık ve'r-ricâ ummak. er -Raca. En son Allahu alem ricada kaldık değil mi?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 Evet, en son recada kaldık. Evet, müellif rahim verdiği örneklerden bir tanesi de reca. Reca de kalbi ameller arasında yer almakta. Ulemalar diyor ki, alimler diyor ki, bu iki rükün, yani dikkat edersen recadan önce havfı Diyorlar ki işte bu iki tanesi, bu iki ibadet, yani havf ve reca.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 Hariciler de havf kısmına yani korku kısmına ağırlık verdikleri için bu onları helak etti. Burayı tekrarlıyorum. Burası önemli. Alimler diyorlar ki... Korku ve ümidin yani reca, ummak, ümit etmek... Korku ve ümit etmenin, ummanın eşit olması gerekir kulda. Müminde, tevhid ehli olan birisinde korku veracağının eşit olması gerekir. İkisinden bir tanesinin ağır basması...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 Herkesin aynı derecede olduğunu söylediler. Herkesin kim ne yaparsa yapsın küfür işlemedikçe direkt cennete girecekleri tipinde söylemlerle helak etti bu onları kend bu kendilerini helak etti. Tamam? Hariciler de tam tersi. Hep azarlayıcı, tehdit içeren azaba götürecek.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 güvenmeyeceğim. Tamam mı? Mesela Nebi sallallahu örnek mesela ne verebilir? Mesela Okçular Tepesi. Ne düşün? Nebi sallallahu aleyhi Allah azze ve celle'yi tevekkül ederek çıkmıştır. Çünkü Nebi sallallahu ve hiçbir amel, hiçbir Allah yolunda bir işi olmasın ki burada ne yapsın? Allah'a tevekkül etmiş olmasın. Bunda herhangi bir sorun yok.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 Allah. Köpek beslemek haram mı? Haram. Hem de sağlam bir haram yani. Evet. Tamam mı? Evet. He. Ama buna rağmen böyle haram olan bir şey çoban için koyunlarını koruma adına evet. caiz olmuştur. Köpek aslen haram olmasına dair. Kaptan yaladım 7 kere yıkıyorsun. Hangi necaseti 7 kere yıkıyorsun? Domuzdaki ihtilaf hariç. Değil mi?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 Hem aklen, hem de dinen. Hem aklen, hem de dinen uygun olmayan bir şeydir. O zaman iki noktası var bunun. Bir sebeplere sarılma, iki sebeplere tatil etme. Pardon, bir sebeplere güvenme, iki sebeplere tatil etme, iptal etme. O yüzden alimler diyorlar ki, اَلْا اَتِيمَادُ عَلَى السَّبَبِ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 Peki rağbet nedir akı? Rağbet nedir? Muhabbetul vusulü alimler şöyle tarif ederler. Muhabbetul vusulü ila şeyil mahbub. Muhabbetul vusul. Yani sevilen şeye ulaşmayı istemek. Ulaşmayı talep etmek, ulaşmayı sevmek. Yani sevilen şeyi bak şimdi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 Şimdi bunların tefsiri birazdan gelecek daha da tavsiye şekilde. Sonra dedik ki tevekkül. He? Terekkül. Sonra dedik ki rağbet. E şimdi Allah bize Kur'an'da duadan bahsediyor. Kur'an'da kauf'tan bahsediyor. Reca'dan bahsediyor, tevekkülden bahsediyor, rahmetten de bahsediyor. Bunları bilmemiz lazım ki Allah bize ne diyor anlayalım. Şimdi bunlardan bir tanesi de ki reca, sonra dedik ki tevekkül, sonra dedik ki rağbet. Reca'ya ne dedik biz?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 Rahbet ne o zaman? Şimdi Allah-u Alem Türkçe'de bile ben çok güzel, yani çok böyle ince arasındaki farkı şu kelimelerin verdiğini zannediyorum Allah-u Alem. Şimdi recae biz ummak dedik, rağbete biz arzu etmek dedik. Allah-u Alem bunların ikisi çok güzel tercüme. Neden bak şimdi kalkıya.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 Bazı kişiler için de musamaha, hakaret olmak lazım. Çünkü hakikaten Allah istemediği zaman o onu anlayamıyor. O mevcutta. O yüzden bu noktada davette sabretmek lazım. Ya yani bu insanlar düzelmiyor. Bu insanlar "Reben ne yaptım fayda etmiyor." değil, devam edeceksin yani. Devam edeceksin. Kıyamete kadar menhecini, selefin fehmini, selefin anlayışını, alimlere yapışmayı, kafana göre ilim okumamayı anlatacaksın da anlatacaksın. Öğrenene kadar anlatacaksın.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 sel Allah ye khafuna rabb ra ye khaf ye khafuna rabbahum min fawqihim Allah anla ma heku şekil rablerinden korkarlar bak hafu kullandı inma yahshi Allah min ibadihi alimah Allah'tan ancak alimler korkar e burada khaş kelimesini kullandı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 Kafü. Kafü biz anlattık, değil mi? Bak yine anlatıyoruz. Neden? E çünkü rahbe geldi. Arasındaki fark anlamamız lazım. Kafü ilk başlarda anlattık. Bundan önceki dersteydi, değil mi? Geçen derste anlattık. E şimdi yine geldi. Rahbe geldi ama e şimdi ona da korkma dese yerine yani kıymet kaldı. Korkma. Arasında fark var. Şimdi o yüzden kafü bir daha dönmüş oluyoruz. Kafü. Kafü. Senin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 Hayır, Mine, rağbetle, rağbetle. Şimdi o naslar gelecek. Nasları tek tek tefsir edeceğiz. O yüzden gelmiyoruz. Bütün bu ibadetler hakkında Muhammed İbn Abluha tek tek ayet, hadis vesaire verecek. Tamam O zaman onları da yine tefsir edeceğiz. Daha iyi anlayacağız mevzulü. Tamam bu, um, yoksa He. Hadil. Hava he'si. Hava. Rahmet. Nefes he'si. Nefes <gülüyor> he'si. e dinas sıratul urse tamam orada ki burayı anladık aخي tamam bak şimdi aخي dikkat et o yüzden diyoruz ki rahbet için hiyal khawfu vel faza'ul mutmiru lil harab min el mahuf fehiya khawfun maqrunun bil amel böyle teşheherle tamam Şimdi bak dikkat et İbnül Kayyum Rahimallah diyor ki anlatırken bunu Diyor ki Errahbetü huvel herabu Minel mekruh Kerih gördüğün şeyden Kaçmanın ismidir rahbet dedik ya bir amel olacak Korkuyla beraber yani kaçacaksın mesela Gibi Bak dikkat et Rahbeti anladık mı biz Hiç şunun farkına vardın mı Rahbet tam Rahbetin zıttı Değil mi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 Anlıyor musun? İşimize geldiği için hadis sünnünü alıyoruz. Neye göre alıyorsun ya hadis sünnünü? Bunları koyan alimler Ama o alimler işte nereden almıştı? Kur'andan almış kaideleri o hadis sünnü E tamam tefsir kaidelerini de Kur'andan almışlar, fıkıh kaidelerini de Kur'andan almışlar. Ama biz zahiri mantıklı hadisçiyiz ya. Sadece hadis sünnünü alıyor. Niye alıyorsun hadis sünnü mübarek? Onu koyan alimler. Onu koyan alimler niye alıyorsun ki? Allah'tan mı gelmiş o hadisündeki kurallar vahiyle? Evet diyor Allah'tan gelmiş. E nasıl işte fazik size haber getirdi? E fazik size haber getirdiği Zaman bu hadisinin bir şartının bir tane kaydısı, diğerleri. E onu da şuradan almış. E tamam demek ki alimler sen niçin alimlere güveniyorsun? Naslardan aldığı için. E i̇şte biz de diyoruz ki usul fıkh'ta da alimler kaydilerin naslardan almıştır. Tefsirdeki kaydilerin naslardan almıştır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ya neden tefsirin şartlarından biri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 Onları da önümüzdeki derslerde inşallah anlatalım. Kaldığımız yerden. Yani kuşuğu da anlatırdık ama geç oldu inşallah. Yani geç oldu derken bir saat oldu ders. Fıkha geçelim inşallah. fıkıh da işleyelim. İnşallah. ha e, Aklıma gelmişken hazır şunu söyleyeyim. Biz umma, e, ra, recaine şey verdik. Türkçe tercümesi ummak dedik. Rağbete arzu etmek. Ummakla arzu etmek arasındaki farkı Türkçe mantıkla anlayabiliyor musun? Evet.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 Bunu da anladık değil mi inşallah? Allahü alem ısır. Allahü alem ısır. Allahü alem ısır.